I was five and he was six, we rode on horses made of sticks, he wore black and I wore white, he would always win the fight, bang bang, he shot me down, bang bang, I hit the ground. Merhabalar, herkese hayırlı geceler, yine karlar altında bir İstanbul'da, yine karlar altında bir İstanbul'da, Türkiye'ye ve Avrupa'ya ve internet üzerinden dinleyenler var olabilir. Dünyanın her tarafına selam göndererek, selam söz Herhalde kar yağarken ya da bir şehir karlar altındayken, Dinlenebilecek en güzel şarkılardan biri bu. Pencere kenarındasınızdır. Tarih yapıyordur. Ve arkada bir kadın şarkı örtür. Neredeyse enstrüman yok gibi. didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang bang, he shot me down bang bang. Böyle uzun yolları her zaman sevmişimdir. Turneler her şeyden önce sana kim olduğunu öğretir. Dünyanın farklı yerlerine gittikçe, ister istemez kendine dönüp bakıyorsun. Evet. Başka şeyler öğreniyorsun, gittiğin yerlerle ve kendinle ilgili. Bir kere nereden geldiğinin farkına varıyorsun. Sadece bu bir de seni kendine dışarıdan bakmaya zorluyor. Türkiye tecrübesi ayrıca özel. Biz Tune'de Rusya'ya da gittik. Ama sonuçta her ne kadar 80 yıl komünizmi yaşamışsa da Rusya Hristiyan bir ülke. Benim, benim için asıl tecrübe Türkiye'ye. ...bu kadim topraklara ayak basınca başladı. Buraya hangi adı takarsan tak... ...Avrupalı, Avrasyalı, Orta Doğulu, Bağdedenizli... ...özellikle Doğu Avrupalı demiyorum. Tüm Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleriyle karşılaştığında... ...Türkiye'nin Doğu Akdenizliği ağır basıyor. Hatta daha Afrikalı olduğunu bile iddia edebilirim. Burası bir kültür şoku yaşatıyor mu insanı? İstanbul'a indiğim anda benim için dünya tamamen değişti. Gördüğüm her şeyi ilk kez, ilk kez gördüğüm o kadar güçlü hissediyordum ki. Türkiye hakkında okuduğum şeylerin tümü kısacık bir yürüyüşten fazlasını veremezdim Televizyonda Fransa ile ilgili bir belgesel izleseniz ardından Paris'e gittiğinizde ciddi bir yabancılaşma yaşamazsınız ama İstanbul'a ayak bastırmanda bana ne olduğunu anlayamadım Aklımda pek çok şey vardı ve gördüklerimin hiçbiri daha önce aklıma gelmemişti. Önemli bir nokta. Beni şoka sokan yapılar ve mekanlar değil, insanlardı. Benim için bu toprakları özel ve güzel kılan bir kavşak olmasın baby shot me down. İstanbul'a indiğim anda, benim için dünya tamamen değişti. Gördüğüm her şeyi ilk kez gördüğümü o kadar güçlü hissediyordum ki. Türkiye hakkında okuduğum şeylerin tümü, kısacık bir yürüyüşten fazlasını veremezdi. Televizyonda Fransa ile ilgili bir belgesel izleseniz, ardından Paris'e gittiğinizde ciddi bir yabancılaşma yaşamazsınız.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 ile selamlamış olduk. Bu kadar mı? Hayır. Devam edeceğiz. Jerry Riggs... ...63 yaşında bir siyah... blues festivali için Türkiye'ye gelmiş... ...ve Türkiye'yi karış karış dolaşmış. Ve... ...Türkiye hakkında... ...neler neler söylüyor. Ben bu söyleşiyi okuduğumda... ...İstanbul'da kar vardı... Sokaklar boştu, hava soğuktu ve minibüste okuyordum bu söyleşi. Nasıl anlatabilirim kim? Bang, bang. Kısaca şu Jerry Riggs buralıydı Ama söyleşi yapan kişinin buralı olduğunu söyleyemiyorum Seasons <Sessizlik> came and changed the time When I grew up I called him mine He would always laugh and say Remember when we used to play 63 yaşında, siyah, bir müzik adamı, dünyanın birçok ülkesinde yaşamış, Avrupa'da, Doğu Avrupa'da, Rusya'da, Komünist yönetim sırasında ve sonra da. Amerikan birçok yerinde ve Sultanahmet'te. Yattığı odanın penceresinden, Sultan Ahmet'i seyrederek, Ezan sesini duyarak, Hidayet öykülerini çağrıştırıyor, değil mi? Hayır. Hamasete gerek yok. Now İlerleyen dakikalarda Jerry cümlelerini seslendirmeye devam edeceğim. Zannediyorum sizin de dikkatinizi çekecek. Ve sanıyorum birçoğunuz ben Jerry kadar buralı değilim. Asıl yabancı olan benim. Jerry değil diyeceksiniz. Öyle zannediyorum. That bang bang My baby çayını Türkiye'de geçirmeye karar verdik. Öyle bir kültür ki sanki kulağına eğilip sana bir şeyler öğretmemi ister misin? diyor. <gülüyor> Hepsini çaldık, karşımıza bir gönül adamı çıktı. Blues festivali için Türkiye'yi karış karış dolaşan Jerry Wicks, bir Türkiye aşığı olup çıkmakla kalmamış. Ayak bastığı bu topraklarda, tarihsel bir ruhun, mirasın da peşine düşmüştü. 60'larda Skip James, Mississippi John Hart gibi ustalarının eteğinde yetişen, Devraldığı geleneği uzun yıllar Avrupa'da yaşayıp, albüm çıkararak sürdüren, Amerika'da ilk albümünü ancak 1998'de yayınlayan Jerry Wicks ile dünyanın fotoğrafını çektik. <Gülüyor>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 Sizin müziğinizi tarif ederken de köprü ya da kavşak kavramı önemli bir yerde duruyor. Müziğinizden geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki en sağlam köprü diye bahsediliyor. Ayrıca Blues müziğindeki en önemli parça, Crossroads Blues, Kavşağın Blues'u, Robert Johnson'ın 1936 tarihli şarkısı, bu hattaşır. Kimilerine abartılı gelebilecek bütün bu güzellemeleri bana söyleten de tam olarak bu. Burası dün, bugün ve yarın arasında bir füzyon ortamı. Burada daha önce hiç hissetmediğim bir şey oldum. Kaybolduğum hissine kapıldım. Ama olumsuz manada değil. Tıpkı bir çocuk gibi. Burada aşina olduğum kültürlerle... ...merak ettiğim kültürleri bir arada görebiliyorum. Bir tür Marco Polo duygusu. Burası bana... Bu kelimeden daha doğrusunu bulamıyorum. İnsanlığa dair bir şeyler öğretiyor. Hiç İran'da, Irak'ta, Suriye'de bulunmadım. Ama bunların tamamı köklü ülkeler. Teslim etmek gerekiyor ki yaşadığımız dünya geçmiştekinden daha iyi durumda. Amerika gibi bazı yeni oluşmakta olan genç kültürler için durum negatif görünüyor. Ama olgun memleketlerde vaziyet daha bilgece izleniyor. Burada daha ilk günlerde genç insanların yüzünde son derece bilge bir ifade dikkatimi çekti. Türkiye'ye geldiğimizde galiba bayramın ilk günüymüş. Sokakta karşılaştığım çocuklar beni yolda çevirip elimi öptüler. Sebebini sonradan öğrendim. Bir keresinde yolda merdivenleri inmekte zorlanan benden de yaşlı bir kadın rastladım. Kollarının altından sarılıp birkaç hamlede onu indirmek mümkündü. Ama müsaade etmedim. O bir anlık itiraz bana... Başka bir şeyin içinde olduğumu hatırlattı. Birkaç saniyelik duraksamanın ardından bana kolunu uzattı. Teker teker basamakları indik. Son birkaç basamakta kolumu da bıraktı. Beni itti. Kendi başına indi. Elini omzuma koyup gülümsedi. Ve yoluna devam etti. Fark bu kadar basit. Yaşlı bir kadını merdivenlerden indirmek, dünyanın her yerinde takdir edilecek bir olaydır. Ama benim yaptığım, olgun bir bayana basamaklarda eşlik etmekti. Bu farkı çok az yerde yaşayabilirsin. Fark bu kadar basit. Yaşlı bir kadını merdivenlerden indirmek, dünyanın her yerinde takdir edilecek bir olaydır. Ama benim yaptığım olgun bir bayana basamaklarda eşlik etmekti. Farkı çok az yerde yaşayabilirsin. Now he's gone, I don't know why. this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Ben ben, Olgun memleket derken Neyi kastediyorsunuz? Burada bir kültürün olması doğal Çünkü hayatın ta kendisi bu coğrafyada başlamış Medeniyet dediğimiz şey Burayı da işine alan Birkaç bin kilometrelik dairenin içinde doğmuş Tabii ki ...hayatın merkezi olan kadın da hakkı olan saygıyı ve kendini olan saygısını bir şekilde ayakta tutuyor. Tek bir kelime etmedi, Türkçe bile ama o gülümseme bana her şeyi anlattı. O gülümsemeyi şimdiye kadar duyduğum bütün teşekkür ederimlere değişmem. Daha da ilginç hikayelerim var. İstanbul'da kapalı çarşıda gezerken, küçük bir dükkanda çay ikram ettiler. Bizimle beraber takılan genç çocuktan da tüyoyu almıştım zaten. Çay ikram ederlerse al, hem muhabbet olur hem pazarlık edersin diye. Ama bir süre sonra fark ettim ki maksat sadece ticaret değil. Beraber çay içilen o 5-10 dakikada tanışılıyor, muhabbet ediliyor, gülünüyor, eğleniliyor. Ama alışveriş olmasa da bunlar oluyor. Öyle bir çay taktiği yok aslında. İspatını İzmir'de yaşadık. Çarşıda gezerken bir esnaf bize çay ikram etti. Özellikle bekledim. Bakalım bir şey satmaya kalkacak mı diye. Hayır. Ama hayır. 10 dakika sonra bize komşu esnaf katıldı ve tüm turne boyunca beni en çok etkileyen lafı etti. Ülkeme hoş geldin. Dünyanın pek çok yerinde şunu duyardım. Şehrimize hoş geldiniz. İşte burası benim kasabam. Girdiğimiz bütün dükkanlarda çay ikram ettiler. Normalde bu kadar çay içen biri değilimdir. Ama buradaki çay ne İngilizlerinkine ne de başka bir şeye benziyor. Ha, Türk kahvesini biliyorum. Bosna'da, Mostar'da çok bulundum. Orada Türk mahallelerinde ikram ederlerdi. Tatlılardan bahsetmiyorum bile aman Tanrım. Peki Bofta'dan nasıl izlenimleriniz var? <Gülüyor> Jerovix cevaplıyor. En çok takıldığım mahalle, tren istasyonunun yanındaydı ve her pazar günü bir cucuna kopardım. Bütün mahalle istasyona dökülürdü. Sonradan öğrendim ki, acaba Türkiye'den gelen biri var mı diye bekleşenler kalabalıymış bu. Oradaki detaylar zaten bütün bir kültürü anlatıyor. ...bıyıklı, ceketli adamlar. Ama Fransa'da, İtalya'da falan gördüklerinden farklı olarak ceketlerinin içine şahane kazaklar giyen adamlar. En çok takıldığım mahalle, tren istasyonunun yanındaydı... ...ve her pazar günü bir curcuna kopardı. Bütün mahalle istasyona dökülürdü. Acaba Türkiye'den gelen biri var mı diye. Oradaki detaylar zaten bütün bir kültürü anlatıyor. Bıyıklı, ceketli adamlar. Ama Fransa'da, İtalya'da falan gördüklerinden farklı olarak... Ceketlerinin içine, şahane kazaklar giyen adamlar. Ortada tren var, yolcular var. Ama çantalar, valizler falan yok. Devasa kutular, paketler var. Ama içinde eşya yok. Yiyecek var. Köyünden getirdiği, bütün yol boyunca yanında taşıdığı... ...ve evinden çok uzakta bunları bulamayan akrabalarıyla paylaşacağı yiyecekler. İstanbul'da kaldığımız otelden Sultanahmet Camii'ni görebiliyordum. Ezan bana uzak değil diye düşünürdüm hep. Büyüdüğüm mahallede Müslüman komşularımız vardı. Ama ezanın açık havada... Hoparlörden okunduğuna ilk kez burada şahit oldum. Bu kadar muhteşem yapılar, o görsellik ve inanılmaz bir sound. O ses resmen çağırıyor. Sadece dini motiflerden bahsetmiyorum. Sanki birisi benimle konuşuyormuş gibi. Toplumsal bir konuşma. ...o ses resmen çağırıyor. Sadece dini motiflerden bahsetmiyorum. Sanki, sanki birisi benimle konuşuyormuş gibi. Toplumsal bir konuşma. İlk konsere çıktım. Çalmaya başladım. Seyirciye bir iki laf attım. Ve... ...ön sıralardan cevap geldi. <gülüyor> My baby shot me down. Bu sizin gibi bir geleneksel buluşu için normal olmalı. Yaptığınız sadece şarkı söylemek değil. Bir hikaye anlatıyorsunuz insanlara. <gülüyor> Ama... Ama dinleyenler, benim anlattığım o hikayeyi, kendi geleneksel müziklerinden biliyorlar. Hikaye aynı, coşku, trajedi, hayat. Sokakta nasıl hiçbir şey bilmiyorsam, ve her şey bana yeni geliyorsa, sahnede izleyiciden aldığım elektrik tam tersi. Bir tanıyoruz, hissi veriyordu. Birkaç gün sonra fark ettim ki, Beni tanıyorlar, şahsımı değil, beni. Ben bunu Amerika'dan alıp getirdim onlara. Ama onlar benim köklerimi benden daha iyi biliyorlar. Afrika'yı biliyorlar. İçlerinde bir yerlerde... Kendilerinin de pek fark etmediği bir şey bu. Notaları, tonları falan demiyorum. Notaların söylediği şeyi biliyorlardı. Bunu fark ettikten sonra, farklı bir şeyler çalmaya başladım. Önceden hareketli parçalarda biraz abanıyordum tellere. Ama sonra daha sakin... Sessiz, hikayeyi daha hakkını vererek anlatan parçalar çaldım. Sahnede bir espri yapıyordum ve anlıyorlardım. Orada, bir dakika dedim kendi kendime. Böyle bir kitleye çalmak, inanılmaz keyifli. Çünkü dünyanın neresine gidersen git, Amerika'dan geliyor olmandan... Ve Amerikan müziğinin genel yapısından da kaynaklanan bir şey belki. Kimse senden milleti kapıp götürecek bir müzik beklemez. Burada sahnede senin ruhunu istiyorlar. Ne kadar versen alıyorlar. Ve devamını istiyorlar. Normalde daha uzun çalarım. Ama burada çaldığım her 45 dakikanın sonunda haşatım çıktı. Çaldıkça sen çal, biz arkandan geliyoruz der gibiler. Ama numara yapmaya kalktığın anda alırız aşağı. Bu Bütün turna boyunca beni motive ettiler. Ama son konserden önce nasıl korktuğumu anlatamam. Yıllardır hissetmemiştim bunu. İşte bu yüzden, Eve dönüp işlerimizi toparladıktan sonra, Eşimin ile Burada birkaç ay takılıp, Farklı bir düzen kurup, Devamında, Ara ara, Yılın birkaç ayını Türkiye'de geçirmeye karar verdik. Öyle bir kültür ki, Sanki kulağına eğilip, sana bir şeyler öğretmemi ister misin? diyor. Daha doğuya gitsem işler karışır gibi geliyor. Burası tam kıvamında. Neredeyse 40 yıldır müzik yapıyorum ve yaptığım müziği icat eden adamların yüzde 70 ile çaldım. Her biri bana inanılmaz şeyler öğretti. Ayrı birer rehberdi benim için her biri. Ama şimdi daha büyük bir hayata dair bana bir şeyler öğretebilecek koca bir ülke var önümde. Onu kaçırmamak lazım. Hey baby, shot me down.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 bir yerde Avrupa'yı tamamen gezmiş olmanızla ilgili olabilir mi? Öyle tabii. Ama sonuçta buradaki etkilenme sadece benimle de sınırlı değil. Eşim Nesile 14 yıldır birlikteyiz. Onun herhangi bir ülkeden bu kadar etkilendiğini hiç görmemiştim. Daha beşinci gün eline bir kitap almış, Türkçe öğreniyordu. Türkçe öğrenmek zor olmayacak mı? Ne İngilizceye, ne de başka bir batı diline benziyor. Cherry Riggs Tam da o yüzden daha kolay ya. Ne kadar muhteşem bir şey, görmüyor musun? Çocuk gibi hissediyorsun. Ağzından çıkan ilk sözcük duygusunu bir daha yaşamak. Aman Tanrım. Avrupa'da bunu hiç yaşamadım. Burada bir parantez açayım. Jerry Ricks, bu bölümde görmüyor musun diye soruyor. 14 yıldır birlikte yaşadığı eşinin Türkiye'ye geldikten 5 gün sonra çok etkileniyor. Türkçe öğrenmeye karar veriyor. Gererik'te söyleşi yapan Türkse o malum bildik tepkiyi gösteriyor. Türkçe öğrenmek zor olmayacak mı? Ne İngilizceye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 Bang bang, my baby shot me down Peki, Rusya tecrübesi nasıldı? And the time. Sovyetler Birliği halini de biliyorsunuz. <Gülüyor> Cerevix tevaplıyor. Buraya biraz benziyor. Ama orada kültür şoku yaşamamıştım. Bence Rusya batı kültürünün soğuk hali. Bence Rusya batı kültürünün soğuk hali. Ama nasıl Türkiye'de farklı biricik şeyler varsa Rusya'da da var. Onun için buraya benziyor. Rusya da seni çağırıyor. Ama bugün... Hem Sovyetler zamanından hem de Türkiye'den ayrışan bir şey bir şey var. Bugünkü Rusya bir şey ispatlamaya. Bakın, artık eskisi gibi değilim. Artık eskisi gibi değiliz demeye çalışıyorum. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Türkiye'deyse, gel. Sana nasıl bir yer olduğunu anlatayım. Havası var da sürekli bakın biz de batılıyız deme kaygısını seziyorsun. Son zamanların tartışmalarından biri. Türkiye bir kavşakta ve bir yön belirlemeli. Avrupa, Asya ya da İslam gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Jerry Ricks'in cevabı çok ilginç. Diyor ki... Benim politik görüşüm Türkiye-Avrupa Birliği'ne girmemeli. Belki ekonomik bir bağ olabilir ama kültürel anlamda hayır. Bence Türkiye tam anlamıyla nötr takılması gereken bir ülke. İsviçre modeli. Evet ama İsviçre batılı nötr. Türkiye ikidi nötr. Türkiye sadece doğu ile batı arasında bir köprü değil. Öyle bir köprü ki, bir ayağında Kuzey Afrika'da var, Orta doğu da var. Sonuçta, Çeklerin ya da Polonyalıların yaptığını yaparsınız. Evet, güçlenirsiniz. Ama siz zaten, Büyük bir ara bulucu olarak yeterince güçlüsünüz. Up, say, bang, bang. You, down, bang, bang. you hit the ground bang bang Rol dergisinin 83. sayısında yer alan Jerry ile yapılmış söyleşi okumaya devam ediyoruz. Sanıyorum sizin ilginizi çekiyor. Soru. Amerika kaynaklı kültürün... Terörist ülkeler olarak saydığı Irak'la, ile İran'la doğrudan sınır komşusu olmak istemediği için, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin üyeliğinin sıcak bakmadığı da söyleniyor. Ama siz tüm bu ülkeleri yüceltiyorsunuz. Cerevix. Avrupa kültürü dediğin şeyin tamamı, Oralardan gelmiş bir kere. Matematikten çatala kadar. Sonradan semirmeye çalıştıkları bütün bu o ülkeler aslında kendi kültürlerinin doğduğu yerler. Ama Türkiye biricik. Ben buranın layık olduğunu da sanmıyorum. Bir ülkenin layıklığa açık görüşlü olmak için ihtiyacı vardır. Amerika'daki esas tartışmalarda zaten bu sorular sorulmadığı için saçma sapan boyutlar alıyor, millete yutturuluyor. Neden İslam ülkelerinde demokrasi yok? Demokrasi her şeyin sonu değil, bir şeyin tanımı. Yok, demek ki bir anlamı yok. Amerika dünyaya demokrasi dağıtıyor değil mi? Demokrasiden bahsediyorsan, herkesin kendi hakkını alması lazım. Doğru mu? 63 yaşında siyah bir Amerikalıyım ve haklarımı aldığımı düşünmüyorum. me down Uzun süre Avrupa'da yaşadınız. Orada kendinizi nasıl hissediyordunuz? Sonuçta Amerika'da doğmuş ve oraya ait müzik yapan birisiniz. Avrupalılar müzikal anlamda daha açık. Amerika'da olay neyin in, neyin out olduğundan ibaret. Bunun gelişimle falan ilgisi yok. Büyük bir tüketim meselesi. Ama tamamen kendi üreten, kendi tüketen bir yapı aslında kocaman bir ada. Kanada'da ne olduğuyla ilgilenmez. Meksika'yı sallamaz. Geriye de iki okyanus kalıyor zaten. Avrupa kültüründeyse bir yarışma havası var. Bunu kötü anlamda almıyorum. Ama benimki en iyisi ama seninki de fena değilmiş diyen karşılıklı bir ilgi var. Avrupa eski medeniyetlerden sanıldığı kadar uzak değil aslında. Kendi işlerinde farklı saydıkları her şey özünde aynı kültürün, Farklı parçaları. Bunları bölüp parçalamak milliyetçiliğe girer. Milliyetçilikte bir alışverişim yok. Gerçekten ilgilenmiyorum. Ama Avrupa'da benim geldiğim yerden daha sakin bir şey var. Neden var olduğunu bilmiyorum. Ama ırkçılık denen şey Amerika'da hala var. Beni kimin ne dediği o kadar ilgilendirmiyor. Durum nedir ona bakmak lazım. On I... Amerika'nın genç bir kültür olduğunu söylediniz. Jerur X itiraz ediyor. Ne kültürü? Amerika genç bir ülke, kültür değil. Çünkü bir kültürü yok. Nedir yani Amerika'da kültür saydığın şey? Ya Amerika. Geri kalan her şey Avrupalıdır. Ya hamburger Avrupalı. Hatta Alman. Yeter. Böyle kültür olmaz. Gerçekten kültürden bahsedeceksen blues, ritüel, caz falan diyeceksen tamam. Ama onlar da bütün bir ülkenin kültürünü sırtlanacak değil herhalde. Zaten biraz da bunun farkında olduğu için Amerikan hükümeti bakın Amerikan kültürü diye bluzcuları ve cazcuları dört bir tarafına yolluyor. Amerika genç bir ülke, kültür değil. Çünkü bir kültürü yok. Türkiye'deki festivalde Roomful of Blues'la sahne alan Türk bluescular da oldu. Amerikalı olmayan birinden blues dinlemek size ne hissettirdi? Bana İngiliz bluzu, Alman bluzu, Frans bluzu hakkında ne düşündüğümü soruyorlar. Bu kültürlerden gelen insanlar bu müziği yapabilir. Bunda bir sakınca yok. Ama mesela, Nijerya flamenkosu, Kongo Baro diye bir şeyden bahsedemezsin. Nijeryalı biri flamenko yapabilir. Ama bu Nijerya flamankosu olmaz. Aynı hesap. Türk bluzcuları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Çünkü Türk bluzu diye bir şey yok. Türk müzisyenler bluz parçaları çalabilir. Burada dinle, dinlediklerinde zaten harika şeyler çaldılar. Bence bu tartışmalar daha tehlikeli bir yere gidiyor. Asıl soru, başka biri, başka milletten biri, beyaz biri, bu müziği yapabilir mi? Değil, daha ben merkezci bir mesele. Bu kadar iyi yapabilir mi? Gerçek soru bu. Hayır. Çünkü bu bir kültür. Kimse geleneksel Türk müziğini bir Türk kadar iyi çalamaz. Çünkü... O çaldığı şey sadece notalara değil, annesinin yaptığı yemeğe, onun kokusuna, duyduğu seslere de bağlı. Ama aynı şekilde kimse Provence'lı bir Fransız kadar iyi resmedemez. Bu yüzden soru çok tehlikeli. Benzer şeyler çalan. Şimdiye kadar kaydedilmiş en muhteşem bluz parçalarını en mükemmel şekliyle çalan farklı milletlerden onlarca müzisyen tanıdım. Sesi taklit edebilirsiniz ama müziği hayır. Turna otobüsünde radyodan duyduğum bir parçayı çaldım Ankara'da. Ankara'dan abim geldi gibi bir şeydi galiba. İnsanların ben çalarken eşlik etmesi çok hoşuma gitti. Ama o parçayı bir Türk ya da bir Ankaralı kadar iyi çaldım mı? Hiç sanmıyorum. Hele hele temposunu tutturduğumu hiç sanmıyorum. Çünkü Ankara'daki ilk akşamda eşlik edenlerin sayısı azdı bir sorun olduğunu düşündüm. Ve odamda Türk kanallarına baktım. Ne dediklerini anlamasam da hareketlerden, konuşma temposundan pek çok ipucu çıkarmak mümkün. Meğer fazla yavaş çalıyormuşum. Haliyle o kadar yavaş söyleyememişler sözleri. Daha hızlı çalınca hem tempo oturdu, her daha fazla insan eşlik etti. <Gülüyor> Türkiye, o met ettiğiniz, olgun, milge Türkiye'ye zarar vermedim. Türkiye'ye uzun süredir televizyonla körüklenen kültürel kayıplardan söz ediliyor. Jerry Leakes cevap veriyor. Bunların hepsi pop, kolay tüketilen, zaten tüketilmek üzere hazırlanmış şeyler. Ama sonuçta bunları yapan insanlar Türk. Benzer formatlarda pek çok program yapılıyor dünyanın her tarafında. Ama hepsi kendine has. Burada da Türk usulü yapılıyor. Fransa'da Fransız usulü yapıldığı gibi. Ama sakın popla popüleri karıştırmayalım. Benim nazarımda popu karşılayan kavram ticariidir ticari illaki popüler olacak diye bir şey de bir şey de yok. Ticari olan aslında içeriğiyle ilgilenmediğin, sadece satmak için yaptığın haliyle pop olan bir şey. Müzikte içeriğine özen gösterip yeni bir şeyler yapıp başarılı da olursan bu sadece ticari değil Aynı zamanda popüler olduğunu gösterir. Geleneksel bir şey çalıyorum. Ama zamanında bu müzik geleneksel değil, popülerdi. Day, he didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie, bang bang. Son birkaç yıldır sürekli zikredilen ve oldukça da ilgi gören folk müzik meselesine nasıl bakıyorsunuz? Bizim geleneksel halk müziği diye dinlediğimiz albümler Avrupa'da world müzik standlarında duruyor. Jerry Rick Bu world müzik lafı o kadar yeni değil. Nereden baksan, 30-40 yıldır bahsi geçen bir şey. Ben 70'lerde birkaç world müzik festivaline katılmıştım. Öyle böyle değil. Kamboçya'dan İngiltere'ye, Nijerya'dan Norveç'e kadar. Dünyanın her yerinden müzisyenler katılmıştı. Marketing, insanları bir araya getirecek yeni şeylerin peşindedir her zaman. Zaten bu tip ortamlarda ciddi bir merak ortamı doğar ve işin komik tarafı, aslında sahnedeki Nijeryalı geleneksel bir şeyler çalmıyorsa da izleyenlerin gözünde o Nijerya müziği olur çıkar. Bugün de bu tip şeyleri world müzik başlığında topluyorlar. İçeriğiyle o kadar ilgilenmiyorum. Ama ben bu başlığı seviyorum. Çünkü dünyanın her tarafındaki farklı melodilerin aynı gösteride yer alabilmesine olanak veriliyor. Tecrübem bana müthiş şeyler kattı. Çünkü birbirimizin dilini anlamasak da Iletişebiliyorduk. Böyle bir ortamda aklımdan o kadar çok şey geçiyor ki, o ortamda rock müzik denen şeyin ne kadar demokratik olduğunu anladım. Gayet basit bir formül. Dünya Dünyalıyım ve dünya müziği yapıyorum. Dünyanın benim geldiğim kısmında yaptığım şeye blues diyorlar. Ama o... Had dünya müziği şey zaten day, He, He, bang, bang. He shot me down bang bang i hit the ground bang bang